İyi günler sevgili dinleyicilerimiz. İyi günler. Benim cümleten hayırlı günler. Nasılsın Karagöz'üm? Dur dur. Ben söyleyeyim. Streslisin. Ah, nereden çıkardın ya? E, tırnağını yiyorsun da ondan. E, tırnak şey alışkanlık ne yaparsın? Bunun altında yatan şeyleri bulmak lazım Karagöz'üm. Böyle kemirmen hoş değil. Yatan matan bir şey yok. Alışkanlık işte be. Bence senin bir çocukluk dönemine inelim. Tamam getir şuraya bir koltuk. Boylu boyunca uzanıp inelim. Yok yok ben doktorluk taslamıyorum da... ...yani bir sebebi var diyorum da Var sebebi. Senin gibi inatçı dediğim dedik insanlarla karşılaşınca... ...hıncımı tırnaklarımdan çıkarıyorum. Ya ben dedim sana streslisin diye. Hay ben senin... Bak arkadaşım. Oyalanacak alışkanlıklar bulmalısın. Elini meşgul etmelisin. Mesela stres topları iyi gelebilir. Aman Hacivat onlar öyle yumuşak yumuşak. Hey, huylanırım ben öyle. Ama tespit çekebilirim bak. Daha farklı şeyler bulmalısın şey. Neyse bulamadık. Biz yine meselenin köküne inelim. İlla gidecek bir çocukluğuma. Bak sana peşin söyleyeyim. Boşuna heveslenme. Ben bu alışkanlığa 35'inden sonra başladım. Aslında çocukken başlasaydım tırnak kontrollerin de onca azar işitmezdim. İyi olurdu ama kısmet bugünlereymiş işte. Hah buldum. Bozuk para sayabilirsin Karagözüm. Tamam deneyelim bakalım. Ben şurada bir bozuk param vardı ha, cebimde. 10 kuruş, 5 kuruş. ...bir lira, on kuruş daha... Ee, ...beş kuruş da burada var... Bir, ...bir lira... ...of dön dolaş bir lira on beş kuruş yapıyor topu topu. Say derken elinde oyalan demek istedim yani. Ama öbür elini kemirmeyeceksin. Yok yok bu sefer de olmadı bu iş. En iyisi vazgeçelim boşver. Geçelim bakalım. Hah sakız çiğnesen. Peki... Aman aman bunu da bırak efendim. Böyle şapur şupur şapur şupur sakız çiğnenir? Hayatımda ilk defa çiğniyorsan çiğnenir. Bir arkadaş vardı. O gitar çalmaya başladıktan sonra bıraktım demişti. Şimdi hatırladım. Evet evet sen en iyisi gitar çal. Ben? Gitar? Yok yok ee, sen ve gitar. Bu ikili pek iyi olmadı. O zaman şöyle yapalım. Yavaş yavaş azaltalım. Mesela ilk üç gün iki parmakla idare edelim. Yok dört. İki. O zaman üç olsun. Aman aman iyi üç olsun. Pazarlık da yaptırdın ya sonraki üç gün sadece sağ elle işi götürelim. Olmaz solun tadı başka. E, tat deyip de midem bulandırma kara gözüm. Seni duyan ekmek karası dönerden bahsettiğini sanacak Ekmek arası tırnak fena olmaz yani. Sahi sen bir de tırnakları yiyorsun değil mi? İyi. Yok. ...biriktirip haşlamasını yapıyorum. Ayak tırnakları daha zevkli. İyi, i̇yice kalktım mide. Iyi Otursun miden oturdu o yerde. Ben çiğnen işi götürüyorum. Yazık yazık. Vallahi yazık. Sen beni anlamazsın. Tırnak yiyen gelsin Tamam. Seni tırnaklarınla baş başa bırakıyorum. Programı da kapatıyorum. Efendim geldik bugün de sohbetin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... ...affola. <gülüyor>